Kıymetli camiadı dinleyenleri Programımıza hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli Profesör Doktor Etemcevicoğlu Hocamızla beraberiz. Hocamız bu programda bize Esed Efendi Hazretlerinden ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, tarikatta rüyanın ehemmiyeti büyük. De bunun yanında bir rüya değil uyu da de bak diye böyle bir güzel bir söz de var. Eee Efendi Hazretleri de bir tarikat şeyhi olması sebebiyle e, rüya tabiri yapıyor. Rüya yorumluyor ve ona göre müridinin e, dersini işte ilaletiyor veya e, ona göre değerlendirmelerde bulunuyor. İsad Efendi Hazretlerimizin e, rüya'ya verdiği ehmiyet, rüya ile alakalı kanaatleri nedir? E, bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve's selamü aleyhe resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rüya görmek anlamına gelir. Rüya böyle tam uykuya dalarsınız. Oradan net et movement. Yani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 zaman ve mekanın olmadığı bir alana ruhumuz gittikten sonra orada rüya görülüyor. Misal aleminde. Evet. Esad-ı Kenzül İrfan adlı meşhur bir hadis kitabı var. Bugün doğudan medreselerin çoğunda orada görev yapan mullalara sohbeti yaptığımız sırada yüzden biz bu Kenzül İrfana Esad-ı Kenzül İrfan adlı eserini ders olarak medreselerimizde okuyoruz ve okutuyoruz demişti. Yani o gelenek devam ediyor yani. O hep, bir gelenek evet. devam ediyor. Şu anda Türkiye'deki, Güneydoğu'daki medreselerde bu Kenzül İrfan adlı hadis kitabı, bir hadis kitabı okutuluyor, evet. okunuyor. Orada Hazreti Peygamberimizin efendime söyleyeyim nübüvvetin peygamberimizle bittiğine fakat peygamberliğin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 Divanının 99. sayfasında Esad Erbil Hazretleri diyor ki Divanında seni rüyada görmeyi o kadar isterim ki talihim olur da seni görürüm diye uyku uyumayı arzu ediyorum diye. Yani ya demek ki uykuya niyet ettiğimiz zaman uyarım da rüyada Allah'ı görelim, uyarım da rüyada Peygamberimizi görelim diye niyetleri koyuyorsanız herhalde bu uykudan dolayı sevap kazanırız gibi geliyor bana.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 Beytullah'ı görüyor, Kabe'yi görüyor. Evet. Denizi görüyor. De Deniz görüyor. Yani. Esad Efendi yazıyor bunu mektupta. O da cevap ediyor. Bir başka hürriyayı da şöyle yorumluyor Esad-ı Diyor ki, Birinci, ikinci ve üçüncü semada secdede, rükude ve ayakta bulunan meleklerle kurulan münasebet ve ruhani görüşme ve bilhassa arşa kadar vuku bulan yükselişle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 Hani günün mesela öğleneninde saat 10 gibi, öğlenen sonra buçuk gibi Efendimiz sallallahu saat 4'ü doğru, akşam namazında yasam arasında böyle bir. Onlar 15 dakika kalbinizi bir çanak gibi düşünüyorsunuz. İşte Kulliballahuya suresini okuyorsunuz. Yukarıdan aşağı ondan gelen bir feyiz. O çana kalp çanağını dolduruyor ve ihlasla doluyorsunuz. Bu şekilde bir uygulama yapın. Böyle bununla sükun bulun. Evet. O sırada Allah Allah diye zikir çekmeyin. Sadece bila zikir, mütefekkir olunuz. Sükun halinde olunuz. Ve zikirsiz tefekkür ediniz ve istediğiniz kadar buna devam edin, takip edin. Yarım saat olur, 1 saat olur, bir saat olur. Murakabın belli bir şeyi yok demiş. Yok, Süresi. yok. Mesela Ahmet bin Feridun, Spesalar Risalesi'nde Mevlana'yı anlatırken, Hazretü Hünkar, Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretleri gece yarılarına kadar sohbet ederdi, geç saatlerine kadar. Daha sonra derviçlerin uykusu gelir diyor. Evet. Kendisi başını önüne eğer, mürakabeya dalardı diyor. Ve iki saat veya bir saat o halde kalır, o sırada derüşlerin hepsi yatar, istirahat ederdi diyor. Ahmet bin Feridun, 11 sene hizmet etmiş, Sifah Sağlar Risalesi'ni yazmış, evet. gözünün gördüklerini yazıyor. Ve 2 saat sonra, 3 saat sonra Bismillah der, gözünü açar duruyor, otur yerine, okuyamazdır diyor. Biz dervişlerle kalkar hemen uyanırdık diyor. Yani bir yere yaslanmadan. Yaslanmadın, murakabe halinde. Evet. Murakabe aslında e, yarı uykudur. Yani hem bu dünyadasınız hem öbür dünyadasınız. Uyku tam öbür dünyada. Allahü yeteveffel enfis dahine mevtiha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 Eğer ölmeyecekseniz, ölecekseniz Allah ruh tutar. Süyüm Sükünle tadâ Ölüm yazıldıysa ruh bedene gelmez ölür diyor. Ama daha ezelimizden müsemması varsa, yaşayacaksa, yurşülukhra onu da bedene gerisin geriye döndürür ve bedene ruh girer. Ya yani, da bir nevi ölüm diyor yani. Tabii çünkü ruh bedenden ayrılıyor. Evet. Bir tür şekilde, bir şekilde de bağlantısını devam ettiriyor. Nasıl bilmiyorum ama bedenden ayrılıyor. Evet.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 Hı hı. E, istediğiniz kadar zaman, mekan. Zaman söz konusu değil. Bir saat, iki saat durum. Bu aslında berzah halimi yaşamaktır aslında. Bu yüzden müddet zaman Sayyid Nursazileri, e, derişler öldüğü zaman berza halimi yaşamazlar çünkü dünyada yaşadılar. Ne ile yaşadılar? Murakabe ile. Murakabe. Berzah, ara demek. Murakabe ne ölüm tam uyku, ne de uyanıklık tam arası berzah. berza? He.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 oturur, kalkar, yemek yiyebilir ve ihtiyaçlarını görebilir hale gelirsiniz. Evet. Selasün-e Şehran 36 ay ifadeti ifade ettiği manalar düşündüğümüzden daha farklı bir şeyleri ve seyrusluluk süresini anlatıyor aslında. Evet. İşte bu murakabe-i hadiyeti zikire bedel yapınız. Burada kalp cani bir fevka müteveccih olsun. Yani kalp yukarı doğru baksın.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 Evet. evkat-ı sâirede dahi zikredebilirsiniz fakat bu şekilde yapılan bir murakabe zikir daha üzerindedir murakabe zikirden üstündür zikir sayılıdır bellidir ama murakabe sayı yoktur evet. sayısızlıktır, belirsizliktir daha farklı bir yapıdır murakabede bir huzur hali mi var? huzur hali mi oluyor? sükunlu huzur yani. Şeyde, içte bir huzur yaşarsanız O huzur dışarıya sükun olarak yansıyor. Bir insan dışarıda hareketlerinde sükunet varsa, içinde de huzur var demektir. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Vücut organlarında görülen sükunet, yani maneviyattan dolayı vücut hareketlerindeki sükunet haline hudu adı veriliyor. Hudu. Hudu. Evet. Evet hocam. Mesela efendim Hazretlerim ile alakalı başka söyleyeceğim veya söylediği şeyler var mı? Efendim söyleyeyim. Estağfirullah bir rüya tabir ederken pervane gibi manevi ışığınızın etrafında bulunan ve bir saniye ayrılmasını arzu etmeyen iştiyaklı ruhaniyetimizin rüya aleminde Hacı Hüseyin Efendi tarafından görülüp bize haber verildiğini ve sonlara da teveccüh saçan gözlerinizin önünde bunun varlığını ispata muvaffak olmuşsunuz. Allah ruhaniyete ihsan buyurdu cihetle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 Ruh latifesinde zikirin yerleştirilmesinden kaynaklanan bir ateş, manevi bir ateş. Onun kaybedilmemesi için de zikir esnasında ve zikirden sonra su içilmemesi lazım. Evet. Hakikaten o e, El-Vesaya adlı eserinde Zeynuddin Hafi Hazretleri e, diyor ki bir hadis-i şerifte,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 Yani i̇çeride bir aşk ateşi yanıyor. Ya, o ateşin e, evet. biraz evet. e, şey, ateşin azalmasına sebep oluyor. Tavsiye edilmiyor. Evet. Bununla ilgili hadis aramıştım. İlk defa Zeynuddin Hafi Hazretleri'nin El Vesaya adlı eserinde buldum. Evet. Onu da Bekir Köle doktoratiz olarak çalıştığı için, kader okumak durumunda olduğum için evet. o hadis hatırımda. Yani bir ateş medena geliyor. Evet kıymetli hocam. Selam hocam. Esad Efendi Hazretleri dergâhta her gün üç sayfa tefsir yapardı, ee, bunun alakalı bir e, hatırat var, hatıra var ve bu tefsir dersini sizin de daha önceki sohbetlerinde bahsettiğiniz gibi bir şükür ifadesi olarak yaptığını ifade ettiniz. Evet. Ee, bundan bahsedebilir misiniz? Yani tefsir dersinin ehemmiyet nedir? Kur'an'a verilen ehemmiyet dergâhtaki e, bunlardan bahsedebilir misiniz?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 ...ve bazı hatıralarını bize anlatmıştı. Evet. Pir Efendimizin... ...Esad Ervi Hazretleri'nin... ...sohbetlerini şöyle anlatmıştı bize. Her gün... ...Allah Turka saat 2.30'da... ...doktor gelir. Yani sabahtan sonra. Evet. Ee, diyelim ki saat buçuk. O manaya... ...Efendim Selim... esat Efendimiz'i muayene eder... Ve lüzumlu işlemler yaptıktan sonra saat 3 civarında Hafız Sadri Efendi gelirdi diyor. Hmm. Bu Hafız Sadri bir önceki haftada e, tekkenin hafızı diye bahsettiğimiz hafız olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de okuyor, tekkenin hafızı. Orada Karlıvet ismini anlatmamış ama buradan E, hasip Efendi Amca'nın anlattığına göre o kişi Hafız Sadri Efendi. Evet. Keşke bunların bu gibi ismi geçen zavata ailesini bulsak, çocuklarını bulsak, torunlarını bulsak. Bunların hakkında resimler, bilgiler, belgeler ufak tefek kelami dergahı çevresindeki hafızlar, bilim adamları, Efendime e, e, e, söyleyeyim tüccarlar, siyaset adamları, sanatkarlar, esnaf. Yani bunlar çıkarılsa ve bir belgesel film yapılsa ne kadar güzel olur. İnşallah zamanla İnşallah bizim yani. yaptığımız programlar onlara eberik eder. İnşallah ona da muvaffak İnşallah. olurlar. İnşallah. İnşallah. Bu bir temenni, bir duadır. Çünkü büyük zatların hayatı e, kıssat salihin cündüm min cunudillah büyük zatların hayatı, kıssaları hikayeleri Allah'ın e, kalbe verdiği güçlerden bir güçtür. Evet. Yani ordularından bir ordu yani e, o kıssaları okuyan kalbi ve imanı güç kazanır. Peygamber yani dostların ya, hayatlarını okumak, dinlemek. Tabi. Tenzilür rahme inden zikris salihin. Salih kimselerin adları anıldığı zaman rahmet iner. Rahmet boşanır gökten. Evet. Önce Havvı Sadri efendi gelirdi. 3 sayfa Kur'an burada. Ardından Fatiha çekilirdi. Evet. Bunun üzerine Esad-ı Erebili Hazretleri Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor diyerek sohbeti açardı. Okunan ayetler tescil ederdi. Esad-ı Erebili Hazretleri o Kur'an tescilini bir sayfalık Kur'an tescilini yaparken önünde bir not, önünde bir kağıt olmazdı. İrticalen konuşulurdu. Çünkü önde kağıt olduğu zaman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 hareket halinde uyanık bir kalp sohbette gündeme geliyordu. Evet. Onun için e, sohbeti sınasında e, çok yönlü olarak konuşmakta fayda var. Alimli Esad Efendimiz derya misali mana sena, mana semasında uçardı anka misali Bismillahi. Evet hocam. hocam Esad Efendi Hazretleri zikrin sayesinden bahsediyor. yani zikrin tabii pek çok feledi var yani allah Teala'nın hatırlanması ve insanın iç alemin temizlenmesi ve kalbini unutmayın olması ee, bununla alakalı Esad Efendi zikrin gayesi nedir? Ee, bununla alakalı neler söylüyor? Esad Efendimiz Hazretleri zikrin gayesini anlatırken şöyle söylüyor zikrin gayesi Allah'ı bilebilmemiz ve ona şükür edebilmemiz için bizi gafletten uyandırmasıdır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 satırları değil, sadrları okumaya başlarsın. Ya yani bu iman gücü olmuş Firaset. Firaset. Firaset. İmana dayalı firaset gücü. Evet. Zikir ile iç alemin aydınlanır. O zaman hak sana ayan görünür. Bismillahirrahmanirrahim. zikrin gayesi şudur. İnsan ruhu ilahi alemlerden gelir. Ve giderek yoğunluğu, kesafeti Artan maddi alemlerden geçerek kafeste hapsolmuş bir kuş gibi bedene girer. Vuruklarımız, bedenlerimizde çok ciddi manet hapishanedir. Onun için dünya sizin mümin, inanan bir kimse, bu dünyanın zinlan olduğunu farkına var. Hadi şerif bu. İnanan kimde dünyanın zinlan olduğunu farkına var. İnanmayan bir kimse de zinlanı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 Ruhun ölümüdür dünyaya gelmek. Ölüm de ruhun dirilişidir. Anniyana. Resurrection. Yeniden dirilişte. Ruhlar bedenlenecek tekrar. Ama orada özgürlük. Şekil değil. Ruh esas olacak orada. Mahmut Hazreti'nin hayat bir rüyadır diyor. Rüyadan uyanmaksa ölümdür diyor. Evet, ölüm, uyanmaz. Rüyadan... Fakat zamanla insan bu zindana alışır.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 Ahiret esas vatandır. Orayı sevmek imandandır. Dolayısıyla ahireti sevmek demek ölümü sevmek demektir. Ölümü sevmek demek bizzat aşk, bizzat imandır. Kul ya yur lezine hazi in zaamtum annakum awliya ullahi min dunin nas fetamannu'l mevte. Allah'ı seviyorsanız ölüm arzulayın. Çünkü ölümün arkasında Allah duruyor. Zikir işte zamansız ve mekansızla Yani ölüme sıçrama yapıyoruz. Gaybet halinde orada Allah hissediyoruz. Ölmeden önce Allah'ı zikirle bulabiliyoruz. Allah'ı yaşayabiliyoruz. Allah'ı hisselleştirebiliyoruz. Bu durumda rahatlıyoruz. Ela biz zikrillahi tatme innul kulüp ayet-i anlatmak istediği mana Allahu Alem bu olsa gerektir. Gerçekten insan bu dünyada modanın esiri paranın esiri gümüşün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 Evet. Akılla çözülemiyor. Allah var deniliyor bize, biz de var diyor. inanıyoruz Bitti. Ispat edemesin, gösteremesin. İman esasları altıdır. Bir tanesi Allah'a inanmak. Cennet, cehennem inancı, kader, kitaplar vesaire evet. Hep akıl ötesi anlatımlar bunlar. Melekler. Yani akıl içerisine girmeyen varlıklar. Akıl içerisine girmediği için imanın konusu olmuş oluyor. Bunlar da bir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 Onun için derviş özgür adamdır. Yani Allah dışında ve Allah'ı seven zatların dışında kimseye bağlanmazlar. Allah'a ve Allah'ın sevdiği zatlara bağlanırlar sadece. Evet. sonunda allah esması her şeyde var değil mi hocam? Yani dolayısıyla e, zuhurun şiddetinden gayip diyor ya hocam, sufiler. Evet. Kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Muhtemelen dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.